Bölüm 304 Uğursuzluğa İnanmanın Haram Oluşu Hadis 1676 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Hastalıkların,